Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'du. Kardeşler bu haftaki tefsir dersimizde şuara suresi 23. ayette itibaren devam edeceğiz. Şimdiye kadar ne olmuştu? Şuara suresinin başlangıcı Musa'nın Onun kıssası onunla Firavun aleyhisselam ve kamerasına geçen olaylar anlatılıyor. Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de en fazla bulunan yereden kıssa. Bundan önce biz A'raf suresinde görmüştük. Taha suresinde görmüştük. Şu an şu Arap suresinde görüyoruz teferruat olarak. Bir de Kasas suresinde göreceğiz. Şimdiye kadar Musa Aleyhisselam Medyen ahalisinin yaşadığı yerden salih kişiyle geçirdiği 8 veya 10 senelik ömrünü geçirdi. Oradan dönüşte allah Teala ona Risalet bahşetti. Onu Rasul olarak görevlendirdi. O da kendisindeki bir kısım sorun ve kaygılarından dolayı Rabbi azze ve celle'den bazı temennilerde bulundu. O temennilerden birisi de iyi konuşamadığı için kekeme diye hitap ediliyor. İyi konuşamadığı fasih konuşamadığı için kendisinden daha fasih, daha açık, daha güzel konuşan Havun Aleyhisselam'a onunla beraber peygamber olarak göndermesin, nebi olarak göndermesini talep etti. Allah-u Teala da o talebini kabul etti ve gıya bundan Harun İslam nebi yaptı allah Azze ve Celle. Sonra da Kaya gibi Firavun Aleyhi karşısına çıktılar. Orada Firavun'un bir kısmı söyleyeceği sözler, yapacağı sistemler vardı. Onlar yaptı. Musa Aleyhisselam da bunlara usulünce cevap verdi ve onun sistemlerini bertaraf etti. Bu ön giriş tartışmasından, giriş konuşmasından sonra bugün konumuz başlıyor. Alefhir Avnu ve Ma Rabbul Alemin. Kur'an dedi ki bu giriş konuşmalarından sonra peki sen alemlerin Rabbinin elçisisin diye bahsediyorsun. Kimdir bu alemlerin Rabbi? Nedir bu? Tabii ki bunu alemlerin Rabbi hakkında, Azze ve Celle hakkında bilgi sahibi olmak için değil de kendisi ve kendisinin önceki ataları Firavunlar, diğer Firavunlar, yani Mısır'ın kralları o halkın Rabbi Efendisi İlahiyiz diye ifade ettikleri için kendilerini Allah Allah, bizden başka Rab'da varmış, bizden başka da mı varmış diye alaylı, inat ederek ve inkari bir tazla söylüyor yoksa biraz sonra gelecek Ondan önceki surelerde de gelmişti. kasas suresine gelecek. Sizin Rabbiniz benim diyor. Sizin Rabbiniz, Efendiniz benim. Sizin İlahınız benim. Benden başka edinemezsiniz, İlah edinemezsiniz diyor. Yaparsanız asalım, keselim, çizelim. Kalemmanız diyor. Tabi caiz. Kimmiş bu alemine? Bir anlat bakalım. Diyor. Kendisine kıyaslayacak. Gale Rabbus semâ vâti vel ardı ve ma beynehumâ. Yemm kümtüm buyurdu ki Musa Aleyhisselam o göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakinen biliyorsanız, biraz düşünür, <gülüyor> değerlendirirseniz yakin sahibi, kesin iman sahibi oluruz. görürsünüz, gözünüzde görmüş gibi o göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Ne demekti? Er-Rab sahip, efendi idare eden yaratan, rızıklandıran, işleri yürüten, tasarrufta bulunan, eğiten, terbiye eden, nimet bahşeden ve yaptığı işlerle, fiillerle, tasarruflarla tüm alemlerin işini üzerine aldığı kimse demek, Rab. Bunu demekle Musa aleyhisselam, Firavun'a çok büyük bir darbe vurdu. Aslında. Söylemek istediği şey şu, sen bu halkın Rabbiyim diye söylüyorsun ama bu topraklar içerisinde sadece senin emrin geçiyor. Başka hiçbir şeyin hakim değilsin. Ne akan deresine hakimsin, ne yağan yağmuruna hakimsin, ne açan güneşine hakimsin, ne gelen kışına hakimsin, ne giden yazına hakim. Hiçbir şeyin hakim değilsin. Halbuki o tüm göklerin, tüm yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir diyor. Yani oradaki işlerin hepsini o idare ediyor. Oradakilerin işlerini o Yaratan, rızıklandıran, terbiye eden. Seni bile o yarattı. Diyor. Senin ne yaratmaya gücün yeter, ne rızıklandırmaya gücün. Ancak asarsın, kesersin, emredersin. Hükümdarım, ne geçinirsin. Demek istedi. Cevap Gâlelimen havlehu Ela teslimi o. Etrafındakileri dedi ki istiyor musun? Ne diyor? Saçma sapa konuşmuyor aşağıda. Alemlerin Rabbi varmış. Göklerin yerin iki Rabbi varmış. Bak ne diyor bu adam? Duyuyor musunuz? Diyor. Çünkü sarsıldı. Otorite sarsıldı. Otorite sarsıldı. Daha o ana kadar kimse çıkıp da ona senden başka Rab var dememişti. Diyememişti. Birisi çıktı dedi. Hem de korkusuzca. Ne diyeceğimi afallamış, şaşırmış bir halde. Ne diyor bu duyuyor musunuz?" dedi. O sahneyi canlandırabilir musunuz? Karşısına? Ben ilahım, ben Rabbim diyen birisinin karşısına onun sarayına yetişmiş, ondan kaçmış, konuşması bile böyle kekeme, tam meramını ifade edemeyen bir kişi. Firavuna göre veri zelil alçak birisi yani. O manada söylüyorum. Yoksa o gönderilmiş en değerli rasullerdendir. Çıkmış sen Rab değilsin. Sen bir şey değilsin. Asıl Rab başkadır diye iddia ediyor. Adam şaşırmış. Ne diyor bu? Duyuyor musunuz? Diye etrafında sesleniyor. Ama Musa aleyhisselam orada durmuyor. Duracak gibi de değil. Kale <gâle> rabbukum ve rabbu âbâkumul evvelîn. Dedi ki, sizin de Rabbiniz ilk atalarınızın, babalarınızın da Rabbidir. Hani bundan önceki surelerde, Araf suresinde de yanlış hatırlamıyorsam, Peki bizden önce gelip geçmiş insanlar var. Onların hali nedir, durum nedir diye sormuştu. Onların ilmi Rabbimin katındadır demiştim Musa adesinde. Oraya atıf yaparak, vurgu yaparak diyor ki sizin Rabbiniz yani sizi yaratan, rızıklandıran, işlerinizi idare eden, hastalandığınız zaman şifa veren, ihtiyaç duyduğunuz zaman ihtiyacınıza cevap veren, alemlerde sizin için gerekli olan işleri yapan, sizi terbiye eden, yetiştiren, öğreten, göz veren, kulak veren, el ayak veren, efendim Hareket etmeyi öğreten, yemeği öğreten, içmeyi öğreten bunları kim öğretti insana? Şurabı öğretti? Bunları yapan Rabbinizdir o. Göklerime yerin Rabbi. Sonra öldürdüğü insanlar var. Sizin atalarınız onların da Rabbidir. Onlar da yaratmıştı. Rızıklandırmıştı. Onların da işlerini çekip çevirmiş, onları terbiye etmişti, nimetlendirmişti. Sonra gene Rabb olması hasebiyle onları öldürdü gitti. Adları, sanları kalmadı. Onların da Rabbidir diyor Musa İkinci bir darbe. Çünkü bunda da Firavun'un verecek hiçbir cevap yok. Ama ne demiş bakalım? Ne demeye çalışmış. Gale inne rasûlekumun lezî ursile ileykum ne mecnûn. Dedi ki, muhakkak ki bu size gönderilen elçiniz var ya, delidir. Deli gibi konuşuyor. Saçma sapan şeyler söylüyor. Şu kurduğu iki cümlede hiçbir delilik alameti var mı? Göklerin yerin, ikisi arasındakilerin Rabbidir. Sizin de Rabbinizdir, siz öncekilerin Rabbidir cümlesinde. <gülüyor> İki tane cümle kurdur. Neresinden mecnunluk, delilik, saçmalama, efendim, deli gibi konuşma emaresi var? Söyleyecek bir şey yok adamın. Ne yapsın? Bir şeyler söylemek zorunda ama O saçmalıyor. O delirmiş gibi konuşuyor. Deli gibi, delirmiş gibi tepkiler koyuyor. Ama Musa Aleyhisselam duracak gibi değil. Gani Rabbul Meshriqe ve Magribi ve ma in Dedi ki Musa Aleyhisselam üçüncü söz olarak O doğunun, batının ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer sizler akledebiliyorsanız. Bu üç cümleyle Musa Aleyhisselam tüm alemlerin Rabbi olduğunu ifade etti. Ne dedi? Gökler, yer ikisi arasındakiler. Siz ve sizden öncekiler. Doğu ve batıyla arasındakiler. Tüm alemlerden nedir? Rab kimdir? O'dur dedi. Alemlerin Rabbi diyorsun. Bu kimdir? Bana anlat. Nedir bu? diye sorulan soruya verilen cevap üç cümleyle. Sadece. Bu üç cümleyle Musa aleyhisselam azıcık aklı olan, muhakeme gücü olan, değerlendirme imkanına sahip olan kişinin bile anlayabileceği yeterlilikte cevap verdi. Biz Rab deyince, Rab kelimesinin manasını bilmediğimiz için anlayamıyoruz neyi kastediliyor. Bunlar anlıyorlar. Mekke müşrikleri La ilahe illallah Dendi mi ne demek istediğini Anlıyordu reddediyordu Bizim gibi yabancı dil konuşan Veya çok fazla Dini diyanete kafa yormayan insanlar Gibi anlamadan reddetmiyorlardı Bu da Anlıyor manayı kavuruyor içeriğini, Kendisinin bu alemde Çok basit bir hükümdarlık dışında Bir şey olmadığını anlıyor Bundan dolayı da krallık gidecek Karizma çizilecek bu karizma çizilmesin, krallık gitmesin diye etrafındakilerin dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Yanında vezirleri var, danışmanları var, sihirbazları var. Boş değil ki Musa Aleyhisselam'la karşılığı konuşmuyor ki. Keşke akla debilseydik tek başına konuşsaydı. Musa Aleyhisselam'ın konuşmaları ikisiyle arasında kalsaydı. Etrafında bir şura heyeti var, danışmanları var, onların yanında konuşuyor. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam konuşmalarıyla onları etkiledi mi bu halde o mecliste kalmayacaktır. Etrafa yayılacaktır, duyuracaktır. Başka insanlarda etkilenecektir. Bu etkilenme olmasın diye ileri geri saçma sapan, dikkati dağıtıcı, efendim insanların yoğunluğunu kaybedici, Musa Aleyhisselam'ın yani basitleştirici şeyler söylemeye çalışıyor. Ama bu üçüncü cümleden sonra bakıyor ki duracak gibi değil. Bunun önüne geçemeyecek. Tehdide başlıyor. Ama o tehditden önce burada bunun gibi yeryüzü krallarından kendisini ilah zanneden birisiyle İbrahim aleyhisselamın kıssası var. Bu olaydan daha önceki yaşanmış bir olay biliyorsunuz. İbrahim aleyhisselam Nemrut'un karşısına çıkıyor. Bakara suresine geliyor bu. Nemrut onunla nizahlaşıyor. Diyor ki İbrahim aleyhisselam Benim Rabbim hayat verir ve öldürür. E ben de ehbarım bunda ne var ki diyor çağırıyor iki kişiyi hapishaneden. Birisine diyor ki seni serbest bıraktım. Öbürüne diyor ki vurun bunun boyunu. İşte bak hayat verdim. İşte ben öldürdüm diyor. Sen öyle dediğin gibi değil. ben dedim Allah mısın diyor o zaman İbrahim. Diyor ki fe inna Allah yettebi şemsi minel meşrik. Muhakkak ki Allah güneşi var ya güneşi gündüz doğan güneşi sabahları onu doğudan getirir. fe tebiha minel magrib. Madem sen onun gibi Rab'sen hadi onu sen batıdan getir de görelim. Deyince fe buhitel kefer kafir aptallaştı afalladı şaşkınlaştı. Yani öyle hayat vermek Allah'ın hayat verdiği birilerine sen affettim demek Allah'ın hayat verdiği ve canının alınmasını haram kıldığı birinin boynunu vurmak değil ki. Yoktan var edeceksin. Güneşi doğudan doğudurmayı şeriat yapan Allahu Teala'nın şeriatını bozabiliyor musun? Gösterebiliyor musun? O zaman Rabb'sin. Yok yapamıyorsan bu rablık falan değil diyerek o e, Nemrut isimli e, yeryüzü ilahlarının ilahlığının yerle bir etmişti İbrahim Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam da burada onun devamında olan, o yolda olan Firavun'un ilahlığını Rabbid'de altısını yerle bir etti. Alt üst etti. Senin yeryüzünde hangi tasarrufun var ki? Güneşsen istesen de istemesen de doğudan doğuyor. İstesen de istemesen de batıdan batıyor. Mevsimi geldiği zaman yağmur yağıyor. Mevsim geldi. Sıcak oluyor. Bundan hiç hiçbirisine senin katkın yok. Sadece hüküm var. Başka bir şey yok. Dediği Rab iddiası ve ilah iddiası bitti. Ne demektir ilah? İbadete hak sahibi. İtaati hak sahibi. E, İtaate kim hak sahibidir? Kur'an ifadeyle yaratan sahiptir. Kim yaratıyorsa o itaat edilmeye hak sahibidir. E, sen yaratmıyorsun. O zaman nasıl sana itaat olacak. Sana itaat nerede olması gerekir? Allah'a itaat hususunda oyun üzerindeysen sana itaat olur. Yoksa olmaz diyor. Bu konuşmaların arkasında verilen mesaj bu. Yoksa sen ilah değilsin, sen Rab değilsin. Rab ne demektir Rab? İşleri idare eden, fiilleri, alemlerdeki her düzeni ayakta tutan, yağmur yağdıran, rızkı veren, yerden bitkiler çıkartan, Onlarda ehemmiyetin yok, bir katkın yok, değiştirme, olmayanı yapma, olanı engelleme hakkın yok, yetkin yok. Sultan yok. E, çıkmış Rab diye ortaya hava atıyoruz, ahkam kesiyoruz. Rab falan değilsin. Deyince dedi ki: "Ğalele inittehhas ilahen gayri la iz alel Firavun dedi ki: "Şayet sen benim dışında bir ilah edinirsen elbette ki seni hapsedilenlerden, zindana tıkılanlardan yapar. Zindana tıkarım. Burada seni zindana tıkarım diyor da seni öldürürüm, perişan ederim, mahvederim demiyor. Diyor ki alimler, Firavun'un hapishaneleri ölümden daha bitermiş. Oraya düşen, keşke ölsek bir şekilde bu eziyetten kurtulsak derler. O kadar kötü zindanlara sahipmiş. Yeryüzünde bunun gibi zindanlar var maalesef hala. Yani bir insanı öldürmesi ona ikram aslında. Hapislerde süründürmesi, onun hapislahine girip de o eziyetlerle, zulümlerle yüz göz olması onun için en büyük ızdırap, en büyük dertmiş hapsedilenlerin. Bundan dolayı Musa Aleyhisselam'a böyle söylüyorsun, hapsederim. Yani benim o meşhur hapislahime hapishane girersin. Mahpus olursun orada. Ben ne maşallah edinmeyeceksin diyor. Çünkü etrafındaki insanlar, danışmanları da, halkı da onu ilah olarak kabul etmişlerdi. İlah kabul ediyorlar. Bakın Kasas suresi 38. ayette ve galeşer avunu ya'i helmelev ma'alem tuleküm min gayri diyor. Ey önde gelenler, ey bu danışmanlarım, etrafımda bana yakın olan insanlar, bir kralın etrafında kimler yakınsa ben sizin için benden başka ilah tanımıyorum bilmiyorum diyor. Benim bildiğim ilah sadece benim başka bir şey bilmiyorum ben diyor. Başe ilah yoktur diyor. Benim aşağı Benim diyor Rab işleri idare eden bu nasıl bir zihniyettir? Şimdi bu zihniyeti yaşamayan veya bizzat bir zihniyette görmeyen, tatmayan anlayamaz. Bir insan düşün, affedersin, tuvalete gidemediği zaman perişan olan, başı ağrıcı zaman ona çözüm bulamayan, acıkınca yiyecek bulamayacak, kıs kıs kıvrının, su bulamayınca susluktan yerlerde sürünen bir insan, çıkacak ben ilahım diyecek, ben Rabbim diyecek ve insanlara bunu kabullendirecek, insanlar bunu kabul edecektir. Öyle bir kabullenme ki bu olayların sonunda Allahu Teala o Firavun'u suda boğduğunda İsrailoğulları onun boğulduğuna, öldüğüne inanmadı. Halbuki onlar Allah Azze ve Celle'ye iman ediyorlar. Musa getirdiklerine iman edip teslim oluyorlar. Yani Allah'a imanları var. Allah'ın ilah olduğunu kabulleniyorlar ama o kendilerine nakşedilen Firavun ilahtır, Firavun Rabb'dir algısını o suda boğuldu dendiği halde gözümüzle öldüğünü görmeden inanmayı istiyorlar. Bu için Allahu Teala sudan çıkartıyor. Suyun yüzüne atıyor. Seni bir alamet olarak, ayet olarak çıkartacağız diyor Allahu Teala. O Firavun'un öldüğüne inanmayan İsrail oğullarının talebi üzerine. Çok acayip bir şey bu. Yani anlaşılmaz. Bizim için bunu yaşamadık elhamdülillah. Anlaşılmaz bir şey. Bir insan ilahım diyecek, Rabbim diyecek etrafına bunu kabullendirecek ve hepsi buna teslim olacaklar. Bu ilah bu ölmez diyecek. İşte bunun gibi bir şahsın karşısında Musa Aleyhisselam bunları söylüyor. O da onu tehdit ediyor. Benden başka ilah edinirsen, alemle Rabbi benim ilahımdır dersen ne yapar? Ben seni en büyük azaba yeryüzünün en büyük sıkıntılı yerine benim hapishanelerime tıkarım. Orada kalırsın diyor. Musa Aleyhisselam bu blöfü görüyor, res çekiyor. Gal evvelce bir şey bir restdir, restleşmedir. O reste restle karşılık veriyor. Şayet ben sana apaçık bir şey, bir alamet, bir belge getirsem de hala beni hapsetmekle tehdit eder misin demek? <gülüyor> i̇şte burada aslında Musa aleyhisselam nakış nakış kendi davet metoduyla Allah'ın onu görevlendirdiği tebliğ işini yerine getiriyor. Böyle çok iyi planlanmış. Bu ortam yaşanmadan önce neler yaşanabileceği tasavvur edilmiş. Ve ona göre hamleleri hazırlamış. İyi bir oyun aslında. İyi bir tarih kutu hazırlamış kendisine. Ben böyle söylesem Firavun ne cevap verebilir? Ona ben ne diyebilirim? Şeklinde iyi çalışılmış bir e, organizasyon icra ediyor Musa Allahu Allahü Alem. Bu Firavun'un aslında önünü açan bir iş. Firavun'un önünü ki, öldürme veya hapsetmeni tehdit etmesin, onlarla uğraşmasın, Musa İslam'ın tebliğine kaparsın. Bu tip sözler, Rab kimdir göklerin, yerin, işte doğunun, batının, ikisinin arasındaki Rabb'i, sizin babalarınızın, atalarınızın Rabb'i sözleri, Firavun için çok ağır sözler. Ama ben bir şey getirdim, bir ispat getirdim. Deyince bir insani bir şey var. Onu getir de biz de bunun icabına bakalım der gibi Firavun'un önüne açılmış bir fırsat aslında. Ama Musa aleyhisselam kendi davetini ortaya koymak için yapıyor bunlar. Diyor ki in Madem öyle sen doğru sözlü kimselerdensen getirmişsen böyle önemli bir şey, bir belge hadi getir de görelim bakalım. Ne getirmişsin? Şimdi siz bu kıssayı daha önce defalarca okudunuz dinlediniz. Neler getireceğini biliyorsunuz. Dolayısıyla sizin merakınız zelbetmiyor. Ama emin olun Firavun aleyhine bu konuşmalar olduğu an çok ciddi bir merakla bekliyordu acaba ne getirecek? Ne ortaya çıkartacak diye çok ciddi olarak bekliyordu. Mu? Ne diyor? Ne diyor acaba ne getirecek nedir? Bu? Yani bir şey getirse de biz de hemen bu davet ortamını dağıtsak efendim sözler konuşmalar onun istediği mecrada değil de benim istediğim mecraya kaysa diye bekliyor aslında. Hadi getir de görelim bakalım diyor elgar asa vesa yasu banum bunun üzerine Musa Aleyhisselam asasını bastonunu attı da birdenbire o apaçık bir suban oldu bu suban hakkında iki tane tefsir var birisi büyük çok büyük bir yılan büyük bir yılana dönüştü ama öyle sihir gibi değil hakikaten yılan ikincisi de ejderha bu ejderha aslında ...mitolojik bir varlık. Yeryüzünde varlığı hakkında bir bulgu, emare yok. Ama görmüşsünüz çizgi filmlerde veya böyle sanal filmlerde filan e, ayaklı, efendim kuyruğu olan, ağzı biraz daha yukarıda... ...sonra ağzına ateş saçıyor filan, kanatları olan böyle bir varlık. Ejderha diye ifade edilen bu. Kuvvetle muhtemel bu büyük bir yılan, ejderha değil. Ama bu suban kelimesi ejderha diye de tercüme edilebiliyor tefsir edilebiliyor. Büyük bir yılan, özellikle de erkek yılan şeklinde tefsir edilebiliyor. Bazı yılanlar görmüşsünüzdür ve korkunç olur. Yani bakışı, efendim hamleleri, hareketleri ürkperti verir insana. Öyle büyük bir yılan Allah emanet bu bahsi geçen az önce asa şeklinde üzerine basılan bir dayak idi neye dönüştü? Kocaman bir korkunç, ürküntü verici bir yılana dönüştü. Tabi oradakiler o an ne yapmıştır? eski kopmuşlardı kopmuşlardır bir. Meclis genişlemiştir. O duruyor orada. Ve nezâyende hufe izrahiye beyda ul-nâzirin ve elini de yan tarafına sokmuştu. Elini çıkardı. Eli birden bakanlar için bembeyaz oldu. Bembeyaz. Ama öyle bir beyaz ki ışık saçıyor, nur saçıyor. Bunu yaşamak şimdi ne ya? O da yaşadığımız, gördüğümüz bir şey değil. Bembeyaz, nur saçan bir hale dönüştü el. Az önceki etten, kemikten, ten renginde olan el bembeyaz, nur saçan bir hale dönüştü Musa Aleyhisselam. Bu iki alameti gösterdi Musa Aleyhisselam. İki mucizeyi gösterdi. Bunun üzerine Firavun, قال للmeleği havlehu inne hâzâ lesâhirun Dedi ki, Etrafındaki bulunan önde gelenlere, şura heyetine danışmanlarına muhakkak ki bu çok bilgili bir sihir. Aklı almayan insanlar ne yapacaktır bunu? Akıl edebildikleri şeye kıyaslayarak yorumlayacaklardır. Şimdi bu ve buna benzer zalim insanlar etraflarında hep özellikle de o dönemde çok meşhur, çok bilinen bir iş olarak Sihirbaz bulunduruyorlar. İnsanları sihirbazlarla <gülüyor> idare ediyorlar. Kandırıyorlar, korkutuyorlar, sindiriyorlar. O sihirbaz kralın, o zalim kralın tabiri caizse terbiyecisi oluyor, maşası oluyor. O dönemde sihirbazlık çok yaygın, sihir işi çok meşhur ülkenin her tarafında sihir işiyle uğraşan insanlar var. Her tarafta sihirbazlar var. Her tarafta. Tabi bu sihirbazdan en Başarılısı, en beceriklisi, en çok e, tuzak kurmaya meyil olan nerededir tahminen? Kralın yanındadır. Sihirbazın yanındadır bunlar muhakkak. O mele dediği önde gelen danışmanların içerisinde sihirbazlar var. Belki de onlardan birisi fısıldadı onu kullanmak çok bilgili bir sihir diyerek. Devam ederek diyor ki, şimdi onun anladığı mucizeyi bilmez. Rasullüğü bilmez. Rabbi bilmiyor, ilahı bilmiyor. Neyi biliyor? Kendisini biliyor. Sihirbazlığı biliyor. Başka bir şey biliyor bu adam Halka da sindirmiş. Sadece o sindirmiş değil. Ondan önceki firavunlardan da devre aldığı şeyler bunlar. Bunun üzerine ne diyor? Bu çok büyük bir sihirbaz. İyi, bilgin bir sihirbaz. Yani çok becerikli, mahir. böyle Benim etrafımdakilerin gösteremediği acayip şeyler gösteriyor. O derecede bilgili diyor. Devamında da bununla bağlantılı olmak üzere halkının, orada bulunan insanların halkının gözünü korkutacak şekilde bir sıfatlandırmada bulunuyor. Yuridu ey yuhrecekum min erdikum misihrihi ve nâdâ O sihriyle sizi bu toprağınızdan, Mısır toprağından çıkartmak istiyor. Ne dersiniz? Onun hakkında bana ne emredersiniz? Nasıl davranmamı tavsiye edersiniz? diye şuur ayetinden sonra Sizi yurdunuzdan çıkartacak. Normalde böyle bir şey mümkün mü? Kral kim? Kral mu? Hakim halk kim? Mısır. Kıptiler. Mısır Halkı. Kıptiler. Yenilen, ezilen, köle yapılan bu Musa İslam'ın gönderildiği İsrailoğulları. O İsrailoğullarından birisi çıkmış varsayalım ki. Çok başarılı, çok becerikli bir sihirbaz. Ne yapacak? Firavunu da, melesini de, danışmanlarını da Kıptiler de hep kandıracak, onları aldatacak, etkisi altına alacak, onları sonra Mısır'dan çıkartacak, topraksız, vatansız bırakacak. Geçenlerde bir arkadaş mevzudan bahsederken, ben vatansızım dedi. Lafından az, ben vatansızım. Dedi. Biraz üzerine düşünce korkunç bir şey bu yani, Allah muhafaza buyursun. Allah bizi böyle bir şeyle sınamasın, ben vatansızım demek. Vatansız olmak, bir kimliği olmamak. Bir aidiyet duyduğu hiçbir şey olmamak. Geri dönebileceğini tahayyül ettiği, hayal ettiği bir vatanı, toprağı, evi, barkı olmamak. Vatansız. İşte o insanları bu vatansızlıkla tehdit ediyor. Yani bu mahir sihirbaz var ya, benim etrafımdakileri hep kandıracak, bizim hakimiyetimizi, hükümranlığınızı bitirecek, size hakim olacak ve sizi bu topraklardan çıkartacak. Bu tehditte, de bu kandırmacayla, bu aldatmacayla Muhatap olan insanlar ne yapacaktır? Haklı bile olsa ona düşmanlık verecektir. Düşünün ki birileri bizim ülkemize gelmiş. Gelmediler mi? Birinci Dünya Savaşı'nda ondan önce de geldiler. Ondan sonra da geldiler. Ama en aşker birinci Dünya Savaşı'nda geldiler şehirlerimize sağından solundan girdiler değil mi? Fransız bir taraftan girdi, İngilizce bir taraftan girdi, Yunanlı bir taraftan girdi, Ermeniler içeriden ayaklandı. Ne yapıyorlardı bunlar? Bizi bu topraktan ya çıkartacaklardı veya bu topraklardaki Mısır halkının kölesi olan İsrailoğullarının durumuna düşürecek. Şimdi düşünün ki böyle bir bir halk çıkmış, sağdan soldan ülkemize girmiş. Herkes biliyor ki bunlar bizi ya köle yapacak ya bu topraktan çıkartacak. Ne yapar insanlar? Atalarımızın yaptığını yapar. Eli silah tutan, gücü yeten Birazcık bir efendim bir şey yapabilecek olan herkes işin ucundan tutar. Onları bu topraklardan çıkartmak için tüm sahi gayretini gösterir. Bakarsın ki bir yaşlı koca elindeki kazma ile kürekle cenge çıkmıştır. Veya onu yapamayan cenge çıkan insanlara yiyecek taşıyordur, içecek taşıyordur. Onu yapamayan cengde yaralananlara kanını durdurmak için pansuman yapıyordur. Daha fazlasını yapan canını feda ediyordur. Daha fazlasını yapan cepheden cepheye gidiyordur. İşte bunun gibi bir harekete geçirmek istiyor Firavun. Diyor ki bu geldi çok tehlikeli bir adam ha bu. Böyle olduğuna bakmayın. Böyle zayıf gibi gözüküyor. Konuşması düzgün değil ama çok dikkat edilecek bir adam. Çok tehlikeli. Bu sizi bu topraklardan çıkartacak. Mısır ki o yarımadanın en değerli toprakları. Buradan sizi çıkartacak. Aman ha buna karşı e, uyanık olun. Bunun davetine efendim sözlerine kulak kabartmayın. Önemsemeyin. Değer vermeyin. Aman ha dikkatli olun diyor. Yani insanların e, hamaset duygularını kabartıyor. İnsanları ona karşı kışkırtıyor. Hemen de arkasından soru. Ne dersiniz? Buna karşı ne yapalım? Halbuki kral etrafına böyle bir insan için soru sorar mı? Buruşunun boynunu der, atar gider değil mi? Ama yapamıyor. Niye yapamıyor? Allah'ın vaadi var. Neydi o vaadi? bir güç vereceğim. Hı? Size yanaşamayacaklar. Fela yisülün diyordu allah Teala. Sizin allah ın allah ın için bir şey yapacağım. Sultan yani böyle güç vereceğim, otorite vereceğim ki size ilishemiyorlar diyor Allah Teala ilishemiyorlar. Normalde söylememiz gereken bu tip bir adamın karşısına çıkan bu sözlerle karşısına çıkan insana söyleyecek şey bunun şunu kellesine uçsunsun bunlar mı benim zamanımı geçiriyorsunuz demesidir diyemiyor. Etrafındakiler ona kanmasın diye etrafındakiler ona karşı dolduruyor, kışkırtıyor, düşmanlıkla arkasında ne dersiniz buna ne yapalım? Diyor cevap kalu erci meahı vem atsil medaini haşireyin dediler ki onu da onun kardeşini de biraz beklet onları oyala ve şehirlere toplayıcılar gönder haberciler gönder. ne yapacak toplay toplayıcılar tu kebikul saharin alim ülkenin şehirlerinde kasabalarında ne kadar bilgin sihirbazları varsa hepsini sana getirsin Toplayıcılar gitsin, onlar toplasın ne kadar, nerede, hangi mahallede, hangi ilçede, hangi köyde, hangi şehirde sihirbaz varsa bilgin, becerikli, elinden iş gelen, yani toplumu aldatmaya ve bu adamın da ortaya koyduğu işleri bertaraf etmeye, yok etmeye, gücü yeten, aklı veren, elinden iş gelen ne kadar sihirbaz varsa hepsini topasına getirsinler. Gönderiyorlar. Musa Aleyhisselam ve Havun Aleyhisselam ayrılanıyor o sarayda. İnsanlar sağa sola akın akın gidiyorlar haberciler. Şehirler, kasabalar, köyler, mahallelere kadar gidiliyor. Ve orada sihirbazlık hususunda ne kadar ehil kimseler varsa tespit ediliyor. sihirbazları ne için toplatıyor Firavun Aleyhi Ortada bir sihir işi var. Bir sihir iddiası var onun anlayışında. <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın getirdiği bu mucizeler o sihir diye sihir Sihirde onun anladığı bir şey değil mücadele edemez. Ne yapacak? Sihir başka bir sihirle, sihirbaz başka bir sihirbaz alt edilir. O yüzden onun hakkından gelebilecek başka sihirbazlar toplayalım diyor. Şuradan öyle bir karar çıkıyor. O da bunu uygun görüyor ve insanlar etrafa sihirbazlar toplasın diye gönderiyor. fecumya siharatu Miqat yevmin malum ve akabinde de o malum gün için tespit edilen noktada yerde bütün sihirbazlar toplanır. Bu sihirbazların sayısı hakkında sahih bir rivayet yok ama tefsirlerde 300 küsur bin kişi diye de bilgi var. 300 küsur bin kişi. Böyle 3-5 değil yani. Yani tabii Allah daha iyi bilir sayısını. Hakkında da bir bilgi olmadığı için, Kur'an'la sünnetten bir bilgi olmadığı için biz bunu aktarmıyoruz ama tefsirlerde böyle bilgi var. 3-5 değil. Allahu alem. Ve gîle linnâsihel entum müctemî'ûn. O... Malum gün, neydi daha önceki tefsirlerde, e, surelerin tefsirlerine geçmişti, o halkın bayram ettiği bir gün var ve bayram gününde toplandıkları bir alan var. O alanda gösteriler yapıyorlar, eğlenceler düzenliyorlar, vakit geçiriyorlar. Musa aleyhisselam'a soruyorlar ne zaman seninle bir, topla, bir daha bir araya gelelim, bize biraz müsaade et. O da diyor ki falanca bayram günde, bayram mekanında toplanalım. Onlar sihirbazları toplayacaklar. Musa Aleyhisselam'ın tek onlara karşı mücadele edecek. Tamam ben varım diyor. Şu gün, şu saat, şu yerde toplanalım. Musa İslam belirliyor. Onlar da bu teklifi kabul ediyorlar. Musa İslam teklifini ve sihirbazlar her taraftan akın akın toplanınca insanlar da sesleniyor. Demiliyor ki haydi siz toplanmıyor musunuz? Bayram bugün. Güzel kıyafetlerinizi giyeceksiniz. Eğlence de var. <gülüyor> Zaten en çok sevdiğiniz şeyler ne sizin? Sihirbaz göster yapsın. Eğlenin. Öyle güzel vakit geçirebileceğiniz bir ortam var. Hatta bu sihirbazların karşısında bir de rakip var. Tam böyle müsabaka. Bu bana niye hatırlattı diyor musunuz kardeşler? Zalim her idarecinin veya her sistemin insanları oyalamak için bunun gibi taktikleri vardır. Mesela çok eski dönemlerde arenalar vardı. Arena toplanma alanları vardı. Etrafında tribünleri vardı. Bu arenalarda köleler dövüştürdürdü. Köleler dövüştürülürdü veya savaştırılırdı. Birisi birisini öldürür. Etrafında insanlar onları seyrederdi. Bunu büyük bir hazla seyrederlerdi. Bunu çok sık yaparlardı. Çünkü o zalim kurallar bunu o halkı uyutmak ve idare etmek için icat etmişlerdi. Bununla yetinmediler tabii. Sonra bunu geliştirdiler. O kölenin karşısına onun cinsinden birisini çıkartmadılar. Yırtıcı, vahşi hayvanlar çıkarttı. O yırtıcı hayvanlarla köleleri savaştırdılar. Yani hayvan o insanı parçalayacak, etrafında insanları onu seyredecekler. Bununla zaman geçirecekler, eğlenecekler. Bununla da yetinmediler. O arena dediğimiz alana, orta sahaya iki tane hayvanı çıkarttılar. Hayvanlar dövüştü. O hayvanlar üzerinden bahis oynadılar, kumar oynadılar. Seyrettiler, akan kanla mutlu oldular, memnun oldular. İnsanlar. Bunun için Müsabakalar yapıldı. Bunun için günler düzenlendi. Sonra o arenalara biraz daha genişlettiler. Pist dedikleri şeyler yaptılar. Atları, öküzleri orada yarıştırdılar. İnsanlar bunun üzerinden eğlendiler. Bahis oynadılar, kumar oynadılar. Ve zaman geçirdiler. Sonra o pistin ortasına bir tane top attılar. Etrafında 22 tane adamı dizdiler. Bunun adına futbol maçı koydular. Futbol müsabakası yaptılar. Hala aynı şekilde <gülüyor> tüm dünyada insanları bu şekilde idare ediyorlar. Bununla da yetinmediler. Biraz daha geliştirdiler. O pistleri biraz daha genişlettiler. Arenaları biraz daha genişlettiler. Sonra içlerine insanlar attılar. Kimisi koştu. Kimisi gülle attı. Kimisi yüzdü. yüzdü. Kimisi uzun atladı. Kimisi kısa atladı. Neyse. Olimpiyat dediler bunlardan. Şampiyona dediler. Şu dediler, bu dediler. Bunlar, kardeşler, insanlar yaratılış gayesinin farkına varmasın. İçinde bulunduğu düzenin ne olduğunu kavrayamasın diye uydurulmuş eğlenceler, oyalanmalar bunlar. Ve bu, her nasılsa biraz şekil değiştirerek, biraz figür değiştirerek, biraz modernleştirerek hala devam ediyor. Ve aynı insanlar, biz moderniz, biz en ileri teknolojiye sahibiz. Biz insanın en akıllı üst noktasına çıkmış insanlarız diyenler, aynı metotla, değişmiş figürler, değişmiş şekillerle aynı oyalanmaya devam ediyorlar. Oraya toplanan insanlar için bahsediyorum. İnsanlar için ne oruç önemli, ne namaz önemli, ne efendim ihtilat dediğimiz kadın erkek birlikteliği önemli, ne mahremiyet önemli. Varsa yoksa ney var orada? O seyrettiği, kendisini düşünmekten alıkoyan eğlence var ya. Varsa yoksa o. Başka hiçbir şey yok. <gülüyor> Bizim oynadığımız bu kısma girmez değil mi hocam? Bizim oynadığımız spor amaçlarımız bu. Spor maksatından bahsetmiyorum ben. İzleme amaçlı değil mi? Takım tutma, gası ve fayda Bunun için para harcama, bunun için iddialar oynama, bunun için zaman ayırma, ilgilenme, o içerideki mücadele eden ahmakların kazanlığı parayla ilgilenme, Yemesiyle, içmesiyle, sevgilisiyle, dövmesiyle ilgilenme. Onun araştırmasını yapma, bilgisine sahip olma. Hangi numaralı formayı giyme? Kaç yaşında olduğu, anası ney, babası ney, sevgilisi ney? Kaç numara ayakkabı giyer? Efendim ne kadar sakatlı, hangi sakatlılar geçirdi? Hangi ameliyatlar geçirdi? Ne kadar sağdan uzak Hacan. kaldı, kalacak? Bu giyilecek numara kadar önemli ki insanlar transfer olur ki numaraya şart koşuyorlar peşin. O olmazsa ben gelmem diyor. Evet kardeşler, bu müsabakalar eskiden de vardı, hâlâ hazırda var, bundan sonra da olacak. Ve bunun maksadı, insanlar eğlensinler, ama niye eğlensinler? Bana sorun çıkartmasınlar, Allah'ı hatırlamasınlar, yaratan karşısının farkına varmasınlar ki başka bir şey şimdi. Peki, konuyu bağlayalım, insanlara toplanmaz mısınız? Şu arenada insanlar mücadele edecekler, tam size eğlence çıktı, seyir zevki alacaksınız, çok büyük bir olay olacak diye insanlar toparlandı oraya bayram gününde. Le'allenâ nettabi us-sahârate imkânu humul gâlibîn dediler ki umulur ki bu firavnun sihirbazları galip gelir de biz onlara uyarız, tabi oluruz. Onların peşinden gideriz. Halbuki hakkın peşinde olan insanlar doğrunun peşinde, efendim uygun olan peşinde olan insanlar falan canın peşinden gitmez, falancaya tabi olacağım diye ön yargıyla hareket etmez. Der ki acaba bunlardan hangisi haktır? Hangisi doğru söylüyordur? Hangisi gerçeğe getirmiştir? Biz onun peşinden düşeriz demiyorlar. Sihirbazlar galip gelsin ve onların peşinden biz gidelim diyorlar. Bundan dolayı insanlar oraya toplanan insanlar biraz sonra bu bulacak müsabakadan galip geldiği halde Musa bu seyirden faydalanamadılar. Çünkü onlar diyorlardı ki biz yenilen taraftanız. Yenilen taraf galip gelirse doğrudur. Mali bulursa, yok biz onu istemiyoruz, biz eski halimizi istiyoruz dediler. Halbuki o mücadele hakla batılın mücadelesiydi. O mücadele yeryüzü ilahlarıyla hakiki ilahın mücadelesiydi. Kim galip gelecek? Elbette ki hak galip gelecek. Peki burada duralım. İnsanlar toplandılar. Arana'nın ortasında sihirbazlar ve onlara karşı Musa yerlerini aldı. Sonra mücadele başladı. Mücadeleyi unutmayın. Mücadeleyi inşallah önümüzdeki hafta devam eder. Peki. ederim. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. min Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin rahmna ente ala al allahumma